Sûratu's Saf. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ma ma hakim. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim. Her işi hikmetli olandır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir gazap sebebi oldu. İn Allah fi fi Muhakkak ki Allah kendi yolunda sanki kurşunla kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak. Omuz omuza savaşanları sever. Ve Allah Ve bir zaman Musa kavmine Ey kavmim, şüphesiz benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu gerçekten bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz demişti. Fakat onlar haktan sapmaya meyledince Allah da onların kalplerini eğritti. Çünkü Allah ısrarla küfre meyleden fasıklar topluluğunu hidayete erdirmez. <gülüyor> قد يقل لماذا oğlu İsa. Ey İsrail oğulları muhakkak ki ben benden önce gönderilmiş olan Tevratı tasdik edici ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi müjdeleyici olmak üzere size Allah'ın gönderdiği bir peygamberiyim demişti. Fakat İsa onlara mucizelerle gelince ''Bu apaçık bir sihirdir'' dediler. Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a yalan söyleyerek iftira edenden daha zalim kim olabilir? Allah ise o zalimler topluluğunu zulümlerindeki ısrarları sebebiyle hidayete erdirmez. Yuridun kafirun Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki Allah, kafirler hoşlanmasa da nurunu tamamlayıcıdır. O Allah, müşrikler hoşlanmasa da Resulü'nü hidayet ve hak din ile İslam'ı dinlerin hepsine üstün kılsın diye gönderendir. hal ala hal ala min Ey iman edenler sizi pek elemli bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi? TÜMİNUNE BİLLAHİ VE RASULİHİ VE TÜCAHİDUNE Fİ SEBİLİLLAHİ VE TÜCAHİDUNE Fİ SEBİLİLLAHİ Bi EMVALİKUM VE ANFUSİKUM ZALİKUM KHAYRUN LAKUM İNLAHİ Allah'a ve Resulüne iman edip mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Ya ve yudhilkum cennet tekrimi böyle yaparsanız o günahlarınızı size bağışlar ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki güzel meskenlere koyar İşte büyük kurtuluş budur ve nasrun ve ve, ve kendisini seveceğiniz diğer bir şey daha vardır. Allah'tan bir zafer ve yakın bir fetih. Ey Resulüm, Müminleri müjdele. Ya ay yehl dinaman kulu anfar Allahikema, كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاني إلى الله قال الحوارين Ey iman edenler Allah'ın dininin yardımcıları olun Nitekim Meryem oğlu İsa Havarilere Allah'a O'nun dinine olan hizmette Benim yardımcılarım kimlerdir demişti Havariler dedi ki Allah'ın dininin yardımcıları biziz. Böylece İsrail oğullarından bir taife iman etti. Bir taife de inkar etti. Artık iman edenlere, düşmanlarına karşı kuvvet verdik de onlar galip gelen kimseler oldular.''